De ki Allah sizi yaşatıyor sonra sizi öldürecek sonra da kendisinde şüphe olmayan kıyamet gününde sizi bir araya getirecek ama insanların çoğu bilmezler.